guna düşmeyen diyorlar. Salik diyor efendimiz. Yani o yola silmiş. Gelebilirse gelir, gelemezse yolda kalsa bile onu götürürler. Yani ahirette onu götürürler. Gelikleri makama çıkmasa yine kurtulur. çünkü yola, bu yola düşmüş elhamdülillah. Ben yani ümit kesmeyelim. <gülüyor> yalnız istifaden için tavsatul ayn kayb etmesen çok fayda olur. Allah bize size ve bütün ihvanımıza bir an Efendimiz'i unutturmasın. Yani hiç buradaymış. hangi bura. Gayip eylese mühit olamaz denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı müşahedesine bahis olan haslat budur. Zira fena olmak, Resulullah da, sallallahu aleyhi ve sellem fena olmağı, koldaki fena pillağ'a mukaddemedir. Bu sebepten bazı erbağın takit demiştir ki, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ben atar fatallı ayın miktarı muhtecip olsa kendimizi Cumhurayu Müslüminden adetmezdik yani buraya acele okudum çünkü anlayamak biz anlıyoruz fena fil müşid fena fil rusul fena fil la ayrı ayrı izahatta çok keyiften yer alıyoruz onlar geldik sınav belli olur sahabe-i kiram vallahi diyor Resulullah'a göz açıp imana kadar unutacak olursam kendimi Müslümandan adetmem diyor buradan kıyas edeyim ki diyor siz tarifetul ayin mürşidinizi kaybederseniz, müritten değilsiniz. O mürid doğamaz. Yani çığırsam da dersi tarif etsem, yine bunu diyeceğim. Şimdi dinleyelim. Müşide, mürşid ile huzur edebi. Matlak yine. Mürşid ile huzur edebiydi. Feyz-i mevkufaley budur. Ondaki bihaç bil zahir ve bihaç bil batındır. Bihaç zahir huzur edebi. Oldur ki, mürit mürşidin veçine nazar etmeyerek huzurunda boynunu eğip şöyle dura ki, yani laha bile kutlucağımıza ee, yüzüne bakmak, doğru der, göz altında koymuş olur, dedi de muhalifmiş. Ee, mürit mürşidin veçine nazar etmeyerek huzurunda boynunu hep şöyle durur ki, buraya bir abd-i malik olan sultandan pirar edip yerin huzuruna girmiş gibi huzur eder. Bir köle efendisinden kaçmış, bir huzuruna getirmişler de mahcup, yüzüne bakamaz bu koyun. Efendisinin yanında mürit bu iyice İyice anlayalım efendim. Sultan'dan firar edip geri huzuruna girmiş gibi huzur Mürşidin emri olmadan oturmaya. Şu ayakta dinerle, otur. Dedim, bu otura. Ve şer i şer'i veya bir müşkeli veya maslahat mürşid olmazsa kendinden kelama iraz eylemeye ne var ne oğlum iyi misiniz ne demeyince kendiliğinden efendim şöyle oldu direkt böyle böyle ettiler filan beni göndermediler şöyle mani olduğu filan lafa böyle başlamamalı bunu sorduk sıra bir varsa şöyle söylemeli yani edebi bu mürşidin yanında varmıyor huzuru mürşid de hazır olanlarla tekelim etmeye mürşidi kamili var onun yanında şurada çok sevdiği toplaş da var Bizim için çok sevgili ve sevgisiniz, konuşuruz. Efendimiz var ki, nasılsın Toppaş Bey, iyi misin? Aman demek hiç şeslenmeyeceksin diyor. Mürşidim var çünkü. Tekellümetle her ne kadar şih olsalar da, Efendimizden başka yine bir mürşit, bir mürşit daha, dört tane mürşit olsa, tek Efendimiz'e yerle öpülür, çekilir, oturulur. Mürşit dostlar da konuşulmaz, görüşülmez onlarla. Anladınız mı? Hı. Tekellümden ihtirazı da, o aşık olan kimse, maşuğunun gayriden müstani olduğu halde nise durursa öylece durup, mecliste onlara asla iltifat etmeye. Çok aşık olduğunun nişanlısı var, ondan başka kimseye bakmayı arz etmez şu nişanlanmış şu an. aşık olmuş, ondan başka bir yere bakma imkan yok. Efendim işte Mehmet Efendi diyorlar, filan da mürşid diyorlar, İsmail Hakk Efendi diyorlar, o zaman kazgıcı, iki çatal eden, üç çataleden Çakan çakan geçmez Onun için müridin başka şiha Ziyarete gitmesi bile cahil der Efendimiz bütün müridin içinde bizi Gönderir, çünkü ben Efendimizin Çok âli olduğunu Bize eden, verdiği Teveccühten onun gibi nisle bulunmadığını Anlattığı bir kimse geliyor ki Vardığımız şıklar onun ya Efendimizin halifesi kadar kalıyor Anca efendim, görüşün Böyle olunca olur Haydi mürşidinden başka bir mürşide gittin. O da havaya bağdaş kuruyverdi, oturdu. Öyle suyun üstünden yürüyün. Abau! Bu efendimizden daha iyiymiş ne? Böyle bozuluverir de onun için doğru der. O daha büyüğünü gösterebilir. Yarışı, yarışı kerametle yapmazlar onlar. Tasarrufla yaparlar. Teveccühle yaparlar. şeriata bağlılıkla yaparlar. Allah ayırmasın. Hı. Zira mürşidin, mürşide tazimi hakta zira müridin, Mürşide Tazim-i Hak Teala içindir. Mürşide Allah için hürmet ediyor. Allah rızası için hizmet ediyor. Allah rızası için intisap etmiş. Şirh i şirh yapmamış. Allah'a vesile, yani kavuşmaya vesile olduğu için yapmış da olduğundan ana teaşruk ve tazim hakikatta bari Teala'yedir. Ali Ramazan daha 5. sınıftaydı. Mektup yazdı. Ben de yardım ettim. Top yazıyor yazmıyor. Amca seni canım gibi seviyor. Ama düşünüyorum niye seviyorum ola? Hacı Sami Efendimiz'in çok sevgilisi olduğundan seviyorum, baktım mı hiç? içime Hacı Sami Efendimiz'i niye o kadar seviyorum diye, kalbimin derinliklerine baktım mı diyor çocuk. Resulullah'ı çok sevdiğinden, Resulullah'ın vekili olduğundan seviyorum. Demek Rasulullah için seviyor musun? Resulullah'ı niye seviyorum ola diye düşündüm mü diyor. Baktımın diyor, Allah'ın Resulü diye seviyorum hayatta sevgim Allah'a olduğunu bildim. Böyle şuurlu mektup yazmışsın ki diyor kardeşim diyor, ellerinden gözlerinden öperim, ben de ayıktım bu mektubumuzdan diyor. Biz sevdiğimizi Allah için severek, yediğimizi Allah için yiyeriz. Biz onun için mürşideneğe bağlıymız, bizi başka anlamasın millet. Ve dahi sakit ve gözleri yumuk, mürşidin huzurunda ya, ve gözleri yumuk olduğu halde durup, İstifaza için tezarru birle yanına oturursa, böyle kitabına olursa gözüne bakılır, sözü dinlenir, böyle boynunu bütüp gözünü yumman, o zaman ayıp olur. Ama böyle yalnız huzuruna iletti, iki dersinden konuştu, ettim ve hemen gözlerini, kalbini açarsın önüne. istediği kadar döker. istediği kadar. Allah'ın istediği kadar döker. Ölçüsü o. Bu kuluma bu kadar döker, o kadar döker. Onun soru Allah diyor, Allah diye açtığın dedi mi gözün açmış değil oluyor? Sen mi gözün açılmış dedi kendi yani? Saç çok üzgün benim için müsaade bu peki nedir vardır? haber verirdik. Adana'da da öyle yaptı. Değil mi tabana öyle yaptı? İstifaza için tazavu birle bahtını mütevessül elhaslin müridini Rasulullah'ın sallallahu Teala'nın ve naibi Vekili ee, sultan atliye mürşidine olan muamelesini Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem sultan olan muamele gibi zira hadis-i şerifte evet. el ulema verasetul enbiya vel alim fi kavmihi ken-nebi fi ummati ve ulema ummati ki enbiya'i beni İsrail buyurulmuştur. Bunları da istinaden el ulema verasetul enbiya Bizlerimiz ben ulanma. Enbiyalar çıktı kürsüde vağız verdi, millet irşad etti. Bunlar da irşad edeyim. Veres olduğu için orada da sevabı beraber gelişecekler. Ben alimi fıkıh mehli. Fevnin içinde bir alim kennebiyi ümmeti, ümmetinin içinde bir nebi gibi. Yani Enbiya nasılsa ümmetin içinde ilmiyle amel etmiş mutlu cihanımız gibi bizzat da ümmetin içinde keenne yani enbiya olamaz. Bunun mi küfre var insan. Onun gibi vazife görüyor demek. Buyuruyor. Misalı bu. Ve ulema-i ümmeti, benim ümmetimin uleması e, ke enbiya-i beni İsrail, beni İsrail nebileri gibi irşat ederler. İrşat vazifeleri yani benzer kendiler o derece derecede yenildi. O zaman günah itikadımız bozulur. Allah, Allah dedik. Ya Resulallah, Ya Resulallah Allah dedik mi Resulallah'a küfre barı. Mürşidim, mürşidim, kurban olayım diye rabıta devrinde ölürük Resulallah dedik mi küfre var. Evliya ayrı, Enbiya ayrı, Allah ayrı. Bunlar ayrı, ayrı bakalım. Anlayabildiniz mi? Ulema'dan murat, muktazâ-i ilmîle olan arifi i Billah'dır. Böyle ulema her kürsünün taktasını kıran, el ulema, meresatü'l-enbiye diyen devir. O arifi i Billâh çalıştığı, çabaladığı hepsi bedava. Allah rızası için milleti doğru yola getirmenin için 85-90'a yaklaşan mutlu canımız, şimdi diyor, geçemizi vallahi diyor, deli anna gibi diyor, 5-6-7 saat konuştu diyor, kitabı almak isterler. Bu işte Enbiya'dan gelen bir kuvvet. Bu eee varisi Enbiya olduğundan yorulması nevmiyor. Anamız demiş ki kitabı alın. rica alınlarını, Yani sizden ayrılınca çok hasta oluyor. Diyorsunlar, Allah rızası için ailemesinursun. Ben evlatlarımın yolunda öleceğim. Böyle fedaî can ediyorlar da. <Gülüyor> Şu oraya riyas 200 gündür hasta evden. 200 gündür. Hangi gün yastıkta koltuk? İki defa ne? Doz Mehmet ağlayaraktan kartlar kalktılar. Gitti. Bir defa git. Yine o sohbetimi yerleştirdim. O <gülüyor> Onlar geldi mi hastalığım geçer. Vazifemi yaparım ondan sonra yıkılırım. Allah rızası için yapılırsak öyle yapılıyor tabi. Zira kelamı Rabbaniye, telalet ile amil olamayan ilmiyle amel edemeyen alim, Himara müşabiktir, merkebe müşabiktir öyleler. Merkebin sırtında yük var götürüyor. Üstte kitap mı olur mu bildiği yok. Okumuş, hafız da olmuş. Yani Arapçayı takır takır konuşuyor. Hiç amel etmiyorsan merkebe o diyor Allah'ım sana. Ha hafız, Abdullah ne mi? Neydi ayet-i cennet? Metelüllezine hummilüb-tevrata yehmilüha kemetelil <Sessizlik> <Sessizlik> himari Onların misali merkebin Sırtında o mı götürüyor, kitap götürüyor gibi işte. Onun için arif Billahlara diyor o varisi enbiya diye. böyle olunca amil olan alim ile hayra amil olan birinde tepavut kesirdir Belki bu bir birbirine mukabelesin, caiz değildir. Filanda da biz de bak bu hocaların, efendimize benziyor demek caiz değildir. Teşbih olmasın demezsen olmaz yani. Zira Hak Teala... Gayrı amil olan a, ulemaya, ilmiyle amelikmen ulemaya estağzı billah اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِلْبِرِ وَتَنْسَوْنَا اَمْسُسَكُمْ Allah-u Teala Azim ne buyuruyor bak اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ nasa emri der çıkart Şöyle oruç tutacaksın, gözüne de tutturacaksın, harama bakmış Kendi de gözü harama bakar Diline yalan söylüyor, gilli de yalan söyler, eder, belki itkira da Böyle bu şekilde diyor, konuşan diyor, ulema diyor, Allah ''Ve ten sevne enfisekün. nefsini unutuyor. ''Ve te emrûnen nâse bilgir ve ten sevne'' ''Eee kulum, alimim diyen kulum, okuyan, neden kendi nefsini unuttuğunda illere iyiliği emrettim'' diyeceğim. Yani ondan başka yüzü kara yok dünyada, şehanette. ''Eşeddün <gülüyor> nâse yevmel kıyamete âlimün lemyem ta ilmuhu. Eşeddün nâhse azâban, Azip yönünden en şiddetli azap gören alimin hocalardır. Lem yenfâ ilmû, ilmi kendine menfaat vermemiştir. Hoca demek de caiz değil, yanına da varmamalı diyor. Seni doğru yoldan ayırır. Doğru yoldan. E, Boyacılığı acayip, hocanın birisi yoldan ayırdı, diğer oluverdi tarikatta. Rabıta oğlum ama, ne yapıyor, ne al, ne al, ne al, hacı sahane efendi kimmiş de rabıta olunacak? Efendimiz'e değer verince kendi de mahvoldu, herkese de değer ettik. E benim tarikattan da mahvum oldu. وَلَا يَقَوْلِ شَرِيفِ لَا İlmiyle amil olmayan alimler hakkında varize, ihbar, hattı, hasırdan, pirun olmakla tarifi ve ihbardan müstanidir. Çok, yani tarif etmek çok müşkildir. Çok onun hakkında hadisler, ayetler ne var da onun için diyemeyeceğim diyor kitap sahibi. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِ الْعَلِ الْعَظِمِ diyeceğim anca ama bir hasıl batın huzur edebi oldur ki müşit huzuruna vardık da kalbi gafil evet, kalbinde bir havatır veya imtihan, veya itiraz, veya ot adamın meyil keramet olmaya bunların birisi olmaya müşin huzuruna varınca, yemin ederim mı? Şimdi soranlar nas? Ama tip olduğu için Yeniden ederim ee, Batın huzuru edebi oldur ki müşinin huzuruna varınca müşit huzuruna vardık da kalbi gafil olmayacak daima kalbini bir beyaz taş şeklinde açıp evine koyacağız. Öyle. Bizim böyle bir efiyatımız var mı? Kalbini evine yatırıp ne değil. değil mi? Veyahut kalbinde bir havatır. Kalbinde havatır. Efendimizin şahsı niye böyle iyi görünmüyor? Yani de ayna olduğu senin şahsın onda görünüyor. Böyle aman demeye benim bu. Görünüş benden. O yüzden nuru mücesleme. Yahut imtihan, efendimizi imtihan etmek veyahut itiraz, sözüne itiraz etmek veyahut Adem'in değil, ondan kalbini başka tarafa almak ve keramet ıı, istemek olmaya. Zira bunların küllüsü kalbi mürşidin, müridden nefretini bulacaktır. Senden nefret eder, ebedi teyiz almanın imkanı bulunmaz da bunlar olmasın. Zira her bir müridin mürşid kalbinden makarı ve mevası vardır. E denildi ki semai bu kalbinde arı peteklerinin deliği gibi, israfilin surunun deliği gibi bütün müridin yeri varmış onun kalbinde, herkesin bildiği yer. Bütün dünya müridi saymış bütün ne kadar evvelden geçti Adem Aleyhisselam'den bu ana kadar, hardal denesi kadar kalıyormuş kalbinde. El kalbi arşullah diyor ya, arşı da deyim isteseniz size arş Pederimle burada vaaz derken de Dereköy'de dinledik, ne kadar mevcudat varsa kumu, kumlar ve çağınlara kadar, o sarı karıncalara kadar arşi azamın var. Her direğinin arası bir senelik yol gibi. Arşi azam olursa kalbi, bütün dünya müridi olsa hardal denesi kadar herkesin de bir kalbinde yeri varmış, mürid olanların onun Allah'a kalbinden ayırmasın. Amin. Biz onun içindeyiz ki biz dışarıya çıkmaya çalışıyoruz. Sabıta yıremiyoruz. İşte bunu yazmış Efendimiz, illa okun dedi ben de size Allah razı olsun okuyorum. Ve dahi denildi ki semayı sabıktan, birinci gökten semadan arzu süpüye sıkıp olmak, düşmek erbabı batın kalbinden sabıt olmaktan hayırlıdır. Evliyanın gözünden, kalbinden düşmek semadan keşke düşsem diyor yere diyor daha hayırlıdır. Birinci kat semadan paraşüt yok bir şey yok elinde 500 senelik 1000 senelik yolu olan semadan düşüyor böyle. Düştüğün zaman ayak bir yanına geliyor baş bir tarafa geliyor gelen alacağını çıkar ya. Düşünce en <gülüyor> büyük parçası kulağa kadar. Buna gayelim ya Rabb'i yani evliyanın kalbinden düşürme. Düşmekte bizim edepsizliğimiz, hayasızlığımız, yaptığımız kusurlardan oluyor. Allah cümlenizin kusurunu affetsin, mesen. Allah Allah! Sabitten arzı süfliye sığıt olmak, erbabatın kalmadan sığıt olmaktan hayırlıdır. Keşke gözden düşsem, اَلْعِيَازُ ala تَعْلَى وَيْيَاقُونَ عَنْ ذَلِكَ min مِنْ فِرَاحْتِ اَصْحَابِ kulub. Böyle Arapçalar diyor, Allah'a yalanır, Allah'a sığınırım, Evliyaullah'ın kalbinden düşmeye yarabbi, sana sığınırım, beni düşünme diyor. Zira eshab-ı batın kalbinden sıkıt olmak, nazarı maliktir, ebedi helak evet. olmuştur. Onun sebeptendir ki, ehlullah nazarından sıkıp nazarı haktan, suğuta baistir. Allah'ın nazarından da o anda düşermiştir. Mevliullah'ın kalbinden düştün mü, Allah'ın nazarından düşer. Efendimiz yazıyor, Mev Mevlana Halit Ziyayettin İl-Bahdadi'nin kitabını el yazsın abi, böyle. İhvan duysun değil. Okuyoruz, ve şimdi mürşid huzurunda gafletten beri olduğu halde bu kufu kalbiyi kalbe bağırıp kalbini düşünerek sabıt ve peyzi batini talip olarak kalbini mürşidin kalbine ala veçil muhakkele tesarruhu rabıta edip mürşidin teveccühü ve iltifatına nazır ola anın peyzi ufuku seti imla edip müridin kalbine bulup hukuk olduğu, yakinen itikad diye her ne kadar feyiz, idrak etmezse de yine yakın, cahil olmuyor. Ben feyiz alıyorum, onun kalbinden benim kalbime feyiz akıyor diye bile. Ama kendi bilemiyor. Yani kendine anlaşılmıyor ama nasıl elmalar, armutlar, üzümler kendi kendine yetişiyor da öyle oluyor. insan bilmeyerek yetişir diyor. Mürşin'in böyle rabutasını yapa yapa. Ne bilecek ya kendi? Üç şeyden bilir, Allah'a muhabbeti çoğalır. Allah'tan çok korkar haram ne hususatında, küfür ne söyleyemez. Üçüncüsü de ibadetini kolay yapar, kendine kolay gelir, bundan bilir ki terak etmiş. Böyle kardeşlerimiz söyle. elhamdülillah. Başka bilemiyor ama bu var. Zira idrak musula şart değildir. Bilmek vasıl olmaya şart değildir, bilmese de geliyor mesela kendi bilmiyor ama yerdeki vakın önündeki makinenin çektiğini durmadan geliyor. Öyle oluyor değil mi? İstersen bitsin, istersen bilmesin. Belki şart olan, müridin mücadet itikadıdır. Ben alıyorum. Usul-u feyza, husnu zannıdır. Husnu zannediyor ki, ben feiz bana geliyor, davetaya yapıyor şafağla, ıııı, ne ama, feiz geliyor diye biliyorsa geliyor. Geliyor. Ben ehli dünya ve gerek bir bil maslaha vel iktizar dünyadan bahsederler huzur-u bulunmaları müyide zarar vermez. Nübüvvetimizinle ehli dünya ile konuşuyor işte evimize e, garip göz şu şeyler. Sen yanında oturan sana tevecçi ediyormuş ona da konuşuyor. Ona konuşuyor benden haberi yok diye diyor aman diyor. O senden ayrıldığı yok. Zira ı kalbinden nefret etmesen itiraz lazımdır. Şöyle oraya varalım yine. Huzuru mürşitte bulunmaları müride zarar vermez. Huzuru müşitte bu olduğu tabdil etmeye, çok oturmaya huzurunda. Gönlünü alacaksan, az oturmayla memnunsa o illa. Biraz daha durur, rica ederim. Kalbi sarıyorsa öyle Sarmıyorsa peki, der. Aman oturmayı da etmeyin. Zira mürşidin kalbi nefret etmekten itiraz lazımdır. Nefret ederse, ''Hel iyâzu billahi teâlâ anzelik'' diyor yine. Allah'a sığınırım mürşidin kalbinin benden nefret etmesinden. Bir kardeşimiz başkın poşada vaaz verirken el lüzumsuz şekilde geldi. Efendime dayanamadım da geldim dedi. Cevciliyormuş maksadı. Ta babamın zamanında ihvanımız. Yalan söylediği için bir daha gönlüm bir daha incindi. Bir de gezişi incitti. Kendine de çok iltifat ettim. Doğa dedim yerin dedim çok gönderdim. Yemini billah etti. Üç ay oldu diyor. Zil yüze kadar peyiz gelmez bana diyor. Nerede oldun öyle? Taşkın paşalı olduk dedi. Neden olduysa bilmem efendim de çok beni sevdi, <gülüyor> hormat etti niyet diyor Şu için orada yani bir ihvan böyle ağış açmamalı. Anlının terniği <gülüyor> pek muhtaç olursa düşünülüyor o da talih. Biliyorsunuz. Diye nere nere yardım ediyor. İki, efendimın e, Vaz dediği yere yerde gelmez. Doğru değil. 2 Üçüncüsü, üçüncüsü, efendime dayanamadım da geldim diyen burada aylar geçiyor gelmiyor da tadaştım başalar mı da yani dayanamadım da ingilap senesi tarihe geldi. Bunun için doğru diyen bunu diyorum müfieyiz hırtalan kesin. Allah kızdırma. Allah. Meclisimün batından gafil ve zahiriyle meşgul olmaya içinden gafil olup da dışıyla meşgul olmaya saçı şöyle dökülmüş, nasi böyle olmuş, filanı böyle beni bırak bunlarla meşgul olma. Feyza feyzi batından mahrum kalmaya kalmaya. Zira mürşidin zahiri erbabı zahir için, dışı insan bütün insan dış insanlar için, batını ehli batın içindir. Ve dahi müşhidim, ahir kimseye nazar ve tekellim edip benden gafildir. Ben andan niçe istifaza edebilirim, nasıl peyzarın diye hatırına getirmeye ki bu hatıra mürşide kılleti itikad. Ve belki aa, suyu zandan neşet eder. Mürşidini çok görmüş, küçük görmüş olur ve suyu zannetmiş olur mürşidine. Halbuki her halde andan istifaza hasıldır. Her zaman zira müşhid bir mertebededir ki halk anı haktan iştigal edemez. Hakkı meşgul olmasıyla halktan gafil değildir. Belki cemî bir müritler onun vasatı kalbinde hardal misalıdır. Bayak demiştim de, geçtim buraymış o. Hususa ma yese'ni ardı la semâ'yi illâ kalbi abdil mü'min. Hadis hücüsü bu. Ma yese'ni, yese'ni ne varmıştır bu. Ma yese'ni ardı la semâ'yi yirler... Gökler beni içine alamadı diyor Allah. Sığmam. Mekenden münezzeh ben. Çok büyüğüm ben diyor Allah. Yani sığmam. İlla sığarım. Kalbi Abdülmümin, mümini Kamil'in kalbine sığarım. Yani yerler de almaz, gökler de, arş-ı azam da almaz beni ya. Kutlu cihanların kalbine, evliyaların kalbine sığarım. Onların kalbine benim ilmim, muhabbetim sığar. Mecazi bu Yani benim daimi onun kalbinde duruşum var huzuru daimle o onun kalbinden çıkmam sıkarım oraya Yer öyle bir düşünce öyle bir düşünce demez ama otplayacağın Allah benim gömlümün içinde gibi diyor venah akra bu ieğihimin hadd verit bana hfli beri damarından yakın diyor ve ve makum eime diyor kendi Allah, siz nerdeyseniz kulların ben ordayım diyor. Laime Allah, Allah olduğundan onun kalbine sıkarım diyor. Öyle olunca arşa azam almıyor, yerler gökler almıyor da diyor Allah'ı Allah'ın kalbi alınca bütün dünya mühidi olsa hardal denesi kadar kalıyor kalbinde. Anladın mı? hadis Hadisi kusisi buna şahidi kadildir. Şeyhini bir ve takdir, takdir eder ki eğer şeyhim olmasa bu yüzyemin de eğer şeyhim olmasaydı Ruhi zeminde Beni Rabbim'e ihsal edecek şık yoktur Yani efendim olmasa başta Hiçbir şık beni Allah'a vasıl edemezdi Böyle bile ede, böyle İtikad edeyen Belki mülahaza bu alemde Bir ehad mevcut olmaya Bu dünyada bir kez kimse mevcut olmaya Hak Celle ve Alâ'dan gayri şey şık... Yani efendim olmasa başta Hiçbir şık beni Allah'a vasıl edemezdi Böyle bile iltikad de böyle iltikad eder. E belki mülahaza bu alemde bir ahat mevcut olmaya, bu dünyada bir kez kimse mevcut olmaya, Hak Celle ve Alâ'dan gayri şey, vakı değildir, Rabbıma vasıta olan şey vardır. Ters Mevcudat baştan ayağa kendi müşahadesinden madum olduğu için halk kendiye levm ettiği halde cümle eşya, kendi naltanında madun ve sahabesinde olduğuna bina bir kimsenin ta'n ve levminden hafif etmeye la yaha quna Efendimiz bunu okudu bize Kokayserili Mehmet Efendi buralara geldi diye etti ya evet. çok mutlu görüp buradan şey de buradan giden şeyde durdu bu şimdi nedense bir ne geçmeden nefis bat tarif ederdi kalbini, ruhunu, sırrını, hafaz, nefaz, nefisini, nefis nefis nefsini geçen, zikri külünü bitirir, nefis bat Efendimiz'e o Kayseri Bağ evlerinde dersinin dersini nefis battan, murakabadan, zikir sultanıdan neden haber verirken Mehmet Efendi oturamazsan Mehmet Efendi çık diyorum diyor Efendimiz Çıkmıyor diyor ki ne gelip oturuyor Bir iftira düzmüş Efendimiz'in ailesine duymuş Hasan Efendi çok genç olduğundan Orada 70 kişiyle Kurdoğlu'nun evinde toplanmışlar Zikretmişler başına bir iş Sehme vel Ettevfika ila me men... ...yikletmişler, başına bir iş getirir deyip, oh korkuyorum deyince vaidemiz ağlamış, bir genç çocuğa hilafet verdim, seni tehlikeye düşüreceğiz deyince Efendimizin de tabi ki, bazı kasarlıymış, bazı açılıymış, bazı da hiç olmazmış. Niye niye böyle yetti diye. bu da rüyamda gördüm, Efendimiz de arkasını döndü böyle mektup yazıyor, şu onun yüzünden beni Ecinli'ye tutturdu, kendilerine reddolundu, kovuldu tarikattan yani. Ondan geri efendimiz huzuruna vardım. Ömer Bey, Allah önümüzde haditsin. Bazı bir şeyler ne demişse de bin kuruyla halal olsun. Amen. O da cihanın damadı olur. Oğlumdan da Efendimiz Efendimiz geldi. Buyursun, buyursun dedi. Ayağa bak. Çok yani dünyanın dinası kurulduğunda kentsiz de beraber kurulmuş bir şehir. Dünyalı ejderiler diyor. Oranın ziyareti Kuranda cennet gerekin. Onlar geliyor da ziyaret ediyor. Ama biz kafir insanlık. Şöyle ki kafını kusatta, efabu tez ziyaret edilmek erinmez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu Cihan'ın damadı olur. Bolunduğunu da Efendim Hasan geldi dedi. Duysun dönmüş duysun dedi. Hay Allah, sali ve barik la bari. Allah cemil fî nuru cemîil, Âmîyyay ve Mûsallim. Ve alhamdülillah, Rabbîl <gülüyor>